Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Ee, yıllardır anılan ama somut bir adım atılmadığı için artık hayalet projeye dönmüş olan Kanal İstanbul'dan ya da işte çılgın proje diyebildiğimiz projeden bahsedeceğiz. Zira yine gündemde. Geçtiğimiz Keşke hafta... hayalet olarak kalsın. Keşke hep böyle kalsın. <gülüyor> Geçtiğimiz hafta ulaştırma, denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul projesi güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerin ortaya konulması için etüt proje sözleşmesinin 3 Temmuz'da imzalandığını açıkladı. Biz de buradan hareketle bu e, hayalet olarak kalmasını dilediğimiz e, proje ile ilgili tekrar e, konuşmak istedik su hakkında. Evet. Bakan Aslan yaptığı açıklamada ulaştırma sektörünün en önemli bileşenlerden birisinin su yolları ve denizcilik alanı olduğunu belirterek, Türkiye'nin su yollarını genişleterek lojistik sektörünü güçlendireceklerini, Kanal Projesi'ni İstanbul Yeni Havalimanı gibi büyük projelerle entegre olacağını, İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifleterek buradan tehlikeli madde taşıyan tankerlerden dolayı olası felaketi, Önleyeceğini e, söyledi ve arkasından da proje alanında bakanlık tarafından 162 zemin sondaj çalışması yapıldığını, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar planı çalışmalarını, TOKİ'nin çevre düzenleme çalışmalarını yaptığını ve bazı üniversitelerin de rapor hazırladığını ifade etti. Evet. Proje alanı alternatif güzergahları değerlendirilmiş e, olduğunu söyledi. En ideal güzergah tespit edilmeye çalışıldığını söyledi. E, kanal koridorunun yaklaşık 43 kilometre olduğunu e, söyledi aynı zamanda. Bunu daha önceden de zaten herhalde en net bilgi bu. 40 kilometre civarında uzunluğu diye evet. biliyoruz. Kanal Kesti Kestit'in e, güzergahı, etüt proje ve danışmanlık hizmetleri sonunda belirlendi, e, belirleneceğini söyledi. Projenin finansmanına yönelik olarak da Bakan Aslan'ın ifadelerinde şunu görüyoruz. Belli ki bu proje e, kamu özel işbirliği ile yapılacak, görünen o. Evet, yani aslında... ...bizim cebimizden çıkacak paralar <gülüyor> bu <yapılacak> o demek <gülüyor> diyebiliriz. Evet. Ee, şimdi bakanın bu açıklamalarıyla çılgın proje yeniden gündemimize geldi. Hatta buna çılgından öte bir hmm. ifade de bulmak lazım. Yeterli olmuyor Yeterli değil mi çılgın olmuyor. demek? Evet. Bir pozitif anlam içeriye bilir. Hmm. Oysa hiçbir pozitif <gülüyor> yanı olmadığını söylemek gerekiyor. Ee, başından itibaren meslek odalarının, uzmanlarının ve vatandaşlarının fikirleri ve itirazları hiç dikkate alınmadan e, planlanan bir proje bu. İstanbul Boğazı'nı korumak için hayata e, geçirildiği Hı -hı. iddia ediliyor. Oysa bu proje e, deniz bilimcilerinden, meslek odalarından ve İstanbul'da yaşayan insanlardan hiçbir fikir ve görüş alınmadan ve onların itirazını, ...na rağmen ortaya hmm. çıkmıştı. Ee, ve hala da... ...proje için gerekli... ...incelemelerin yapılmadığını şu... Bakanın yakın tarihte yaptığı açıklamadan da e, anlayabiliyoruz. Her şey yine bir belirsizlik üzerine. Ortada e, cidden e, bir e, kanal yapacağız. Fikri var. İsrarla. Evet, e, İsrarlan. E, Güzergah hala netleşmiş değil. E, gerekli etüt çalışmaları yapılmış değil. Fizibilite çalışmaları yapılmış değil. Maliyeti belirgin değil falan filan. Hı hı. Evet şimdi tabi bir de şöyle düşünmek lazım her zamanki gibi nüfusu 20 milyon aşan bir metropolitende yaşıyoruz biz bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Şehirsel bölge. <gülüyor> Şehirsel bölge aynen. İstanbul ee, için öyle söyleniyor. Metropolitan bile diyemiyoruz yani evet. Ee, böyle bir proje nüfusun artmasına neden olacak 20 milyondan bahsediyoruz nüfusun daha da artacağını e, öngörüyoruz yani bu net. Deniz ve kara ekosistemi ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki tatlı su havzalarını. Yeni dönülmez biçimde olumsuz etkileyecek bu proje. Boğaz'ın benzeri olmayan bir akıntı sistemi var. Onu alt üst edecek. Marmara Denizi'ni oksijensiz bırakarak sülfür gölü haline getirecek adeta. Oksijensiz alt tabadaki, tabakadaki suyun zamanla İzmit Körfezi'ne dolması. Ve e, bu nedenle de körfezde deniz yaşamının sona ermesi kuvvetle muhtemel. Projenin uygulaması, uygulanması Doğu Trakya'nın drenaj sistemini de bütünüyle etkileyecek bir şey. Sadece yeraltı suyu kaybıyla bile... Aslında İstanbul'u yaşanmaz hale getirecek. Yani Kanal İstanbul sadece İstanbul için değil tüm Marmara ve hatta Karadeniz için bile bir felaket olacak. Bunu artık hepimiz biliyoruz ama yetkililer buna göz kapıyorlar. Evet şimdi bu e, hızlıca Akgün'ün saydığı e, olumsuzlukları daha detaylı bir biçimde ele almaya çalışacağız. Hı hı. Ama ondan önce e, kanal e, projesi sadece kanal projesi olmadığını e, hı hı. ifade eden kimi şeyleri de aktarmak istiyoruz. Bunlar da Bakan Bey'in e, şey açıklamalarının içerisinde e, geçiyor. E, kanal projesi öncelikle Başlamadan önce aslında bağlantı yollarını yapacağız diyorlar. Yani evet. e, öncelikli olarak trafik akışında aksamayı e, engellemek için e, yolları inşa Hı. etmeye başlayacağız diyorlar. E, i̇kincisi e, ilave tatlı su kaynakları oluşturacağız diyorlar bu proje kapsamında barajlarda Hı. dahil. Buna yani Trakya bölgesinde yeni barajların sinyalleri e, veriliyor Hı -hı. burada. E, bir e, nokta daha var. E, bu Kanal İstanbul'un kazısı sırasında çıkacak olan harfiyatı fiyatı nasıl değerlendireceklerini açıklamış Bakan Bey. Bunu da referans olarak 3. Havalimanı'nı vermiş. 3. Havalimanı'nda e, çıkan e, kazı sırasında çıkan harfiyatı fiyatı e, o bölgedeki... Ee, ...işte kömür ocaklarından kaynaklı... ...birçok bataklığı kurutmakta... ...çukurları doldurmakta kullandık... Hı -hı. ...diyor... Ee, şunu hatırlayalım 3. Havalimanı için başta inşaat sürecinde o bölgedeki 70'ten fazla gölgölet gölcük evet. dolduruldu. Yani aslında bunların hepsi biraz sulak alan ve bunlar evet. harfiyatlarla doldurulmuştu. Şimdi Kanal evet. İstanbul'da da çıkacak harfiyatla yeni yerler dolduracağız diyorlar. Çünkü Bakan Bey şunu da söylüyor. Daha doldurulması gereken çok yer var diyor. Evet. Son olarak ise... Ee, direkt aktaralım bakanın. Evet, Çok aynen öyle. <gülüyor> Adalarla birlikte Marmara Denizi'nde limanda yapmayı öngörüyoruz. Özellikle kru Kruvasiyer Limanı dahil olmak üzere kanalın giriş tarafına, Karadeniz tarafına dolgu şeklinde ileriye doğru... ...doldurma da olabilir, ada da olabilir. Aynen böyle demiş. Evet, yani yeni adacıklar da yapmayı planlıyorlar. Yani başından sonuna kadar Marmara'yı ve Boğaz'ı değiştirecekler. bu. Yani eğer yap yapılırsa bu proje. Ee, şey çok enteresan geliyor gerçekten. Biz hep bunu söylüyoruz. Hani var olan su varlıklarını yok edip... Afriyatla doldurup ondan sonra yeni barajlar yapacağız, yapacağız. yeni su kaynakları evet. oluşturacağız. Yani bütün yükümüzü Trakya'ya daha doğrusu Kuzey Marmara'ya aktaracağız diyor bir anlarda. Evet yani Şimdi, bu, bunun altını çizmek hı. lazım. İlave tatlı su kaynağı dediğiniz şey evet. e, eğer doğal yollarla yapamıyorsanız bunun tek bir şeyi var e, baraj. Tabii baraj yapacaksınız Aynen. anlamına evet. geliyor. Evet. Bakanın diğer kanallarda da incelemelerde bulunduğunu şu sözlerden anlıyoruz. Diyor ki dünyada Süveyş'te dahil benzer kanalları inceliyoruz. Böyle demişti. Ee, biz de hani daha önceki programlarımızdan birinde de zaten bundan bahsetmişti ama orada. Tabii her birinden e, alabileceğimiz e, evet. bir şeyler var. Yani bu Aynen. kanalları de... inceliyoruz. Bunlardan e, öğreneceklerimizi öğrenmeye çalışıyoruz demiş. Evet. Ondan sonrasını devam evet. ettirelim. <gülüyor> evet. Şöyle diyor. Ee, ...aslında şöyle... ...yüzde sekseni deniz yoluyla yapılıyor... ...dünyadaki ticarete, bunu yani bir söyleyelim... Akdeniz ...Kanal ve... yok değil, var... ...Aynen, Akdeniz ve Kızıl Deniz üzerinden... ...Hint Okyanusu'nu birleştiren Mısır'daki... ...Süveyş kanalını hepimiz biliyoruz, bu tek başına... E, ...dünya deniz ticaretinin yüzde... ...onunun geçiş yolu aslında... ...kanallar hükümetler için... Ee, çok çekici zaten Devlet onu çekici çok evet, geçecek. hükümetler devletler için oldukça çekici. Bunun nedeni de işte bu e, rant diyelim. Son yıllarda Orta Doğu'da da çeşitli kanal projeleri gündeme gelmeye başladı. Bu projeler dünyanın çehresini değiştirecek kadar büyük. Hı -hı. Çılgınlıkta birbirleriyle yarışıyorlar. Bu projelerden birisi de işte Mısır'ın Mısır Süveyş kanalı 1869'dan beri faaliyetteydi. Buna paralel olarak iki sene önce de yeni Süveyş kanalı inşaatı... Geçtiğimiz yıl tamamlandı hatırlarsanız biliyorsunuzdur bunu. Yani e, devletlerin böyle planları var. Her zaman işte doğayı başından sonuna kadar kendi çıkarları, kendi istekleri doğrultusunda e, değiştirmeleri söz konusu evet. oluyor. Ayrıca şey de var e, en büyük iç deniz olan Hazar Denizi'nin Basra Körfezi'ne. Bağlamaya yarayacak bir kanal projesi de e, gündemde. Yaklaşık 200 yıllık bir rüya olan Hazar Denizi Basra Körfezi kanal projesinin 700 kilometre uzunluğunda olması e, planlanıyor. Panama kanalı 77 kilometre uzunluğunda. 10 katı yani. Evet. <gülüyor> yani 9 kat dokuz büyüklüğünde kat, evet. bir proje e, hayata geçirilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin kanalı da... E, Hı -hı. Herhalde bu, bu, Kanal, e, kanal İstanbul diye düşünüyorlar herhalde. Olacak gibi gözüküyor ama bu Kanal projelerine e, özenen Türkiye Kanal İstanbul'da Karadeniz ve Akdeniz arasındaki gemi trafiğini rahatlatmak istediğini söylüyor. Ama yıllardır konuşulmasına rağmen projenin kesin konumu ve teknik özellikleriyle ilgili olarak Hı. hala erişilebilir bir şey olmadığını ifade etmek gerekiyor. E, söylemek gerekiyor. E, bilimsel olarak bu proje mümkün olup olmadığına... Dair, Tabii de önemli e, değil. Evet, evet hiçbir e, şey yok. E, tamamen ranta dönük e, bir işlem olarak önümüzde duruyor. Ayrıca yani boğazı yeni bir boğaz eklemek evet. e, büyük ölçekli bir değişimden bahsediyoruz. Yani küçük bir kanal falan değil büyük ölçekli evet. bir dönüşümden bahsediyoruz. Bunun e, ekonomi Ekonomik, ekolojik, politik olarak ciddi sorunları olacak. Bunlara evet. ilişkin ise hiçbir açıklama yok. Evet zaten bunlarla ilgili bir şeyler yapmadan bu proje e, tasarlanmış. Yapılmak isteniyor sadece. Yani biz evet. yaptık olur. E, biz yaparız işte orijinalinden bile daha güzel olur. Hı, doğalından daha güzel olur. <gülüyor> evet, diyorlar. Şimdi e, Kanal İstanbul nelere mal olacak? Böyle biraz daha detaylı bakalım. Sadece İstanbul'u değil Karadeniz çevresindeki pek çok ülkeyi aslında etkileyebilecek bir projeden bahsediyoruz. Tatlı ve tuzlu tüm su varlıklarını etkileyecek bir şey bu. Derinliği 2000 metre olan Karadeniz'deki suyun tuzluluk oranı normalde oldukça düşük. Çünkü buraya Tuna'dan, Dinyeper'den, Dinyester'den ve Don nehirlerinden sürekli olarak tatlı su geliyor. İstanbul Boğazı da boşaltılıyor buraya. Bir buharlaşma havzası aslında Akdeniz. Akdeniz daha doğrusu şimdi Akdeniz'den bahsedelim. Bir buharlaşma havzası Akdeniz. Burada mesela yazın sıcağı ve kışın kuru Poyraz rüzgarlarıyla sürekli su kayboluyor. Dolayısıyla burası daha tuzlu. Kaybedilen bu suyun eksikliğini Karadeniz'in suyu İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek tamamlıyor. Karadeniz'i besleyen kaynakların tatlı su olmasına karşı... E, ...suyundaki bu yüksek tuzuluğu boğazların altından ilerleyen ters yöndeki akıntılardan kaynaklanıyor. Birbirine karşı yönde ilerleyen bu iki akıntı teğet geçmiyorlar. Boğazın dip yapısı nedeniyle birbirlerine karışıyorlar. E, bu WWF'in 2015 e, tarihli e, bu, tamamen bu Kanal İstanbul'la ilgili bir raporu vardı. Bunda da böyle bir durumda yani proje yapılırsa İstanbul Boğazı'na paralel... 25 metre derinliğinde bir yeni kanal açmak havuza giren suyu artırmadan ikinci bir musluk takmak demektir deniliyor. Havuz boşalır ama evet. deniz boşalmasa da Akdeniz ile Karadeniz arasındaki 30 santim yükseklik fark zamanla azalıp 10 santime kadar inebilir. Bu durumda su seviyesi düşmez çünkü bu eksiklik Akdeniz suyuyla tamamlanır ama Karadeniz'in tuzlanma oranı yükselir diye belirtilmiş. Bu da çok ciddi evet. bir şey. Şimdi bu Marmara Denizi'nin özel yapısı e, Süveyş kanalına benzemiyor, Panama kanalına benzemiyor. Şimdi Bakan Bey diyor ya, biz diğer Hı -hı. kanalları da inceledik ve oradan alabileceklerimizi anladı, e, almaya çalıştık diyor. Hı -hı. E, her projeden bir şey... E, alarak eklektik bir kanal projesi oluşturmaya çalışmışlar. E, ama Marmara'nın özgünlüğü var. Aynı rapora göre az önce Akgül'ün ifade ettiği WWF'in 2015 tarihli raporuna göre e, derini 25 metre olan ikinci bir musluk açıldığında Karadeniz'in suyu Marmara'ya daha hızlı akacak. Bol besinli üst tabaka zaten can çekişen alt tabakaya baskı yaparak oksijenin hızı azalmasına neden olacak? Oksijen bittiğinde ise geri dönüşü olmayan bir noktaya gelinmiş olacak. Kanal kapatılsa bile Marmara ölü bir deniz haline dönüşecek deniliyor. Zamanla Karadeniz'in de ekolojik yapısı bozulacak. Evet. Hukuksal boyutta da bu evet. proje sorunlu çünkü birden fazla ülkeyi etkiler nitelikte. Kanal İstanbul projesinin 92 yılında imzalanan Bükreş Sözleşmesi ve 2011 yılında yürürlüğe giren Karadeniz Biyo Biyolojik çeşitlilik ve peyzajın korunmasına ilişkin protokol başta olmak üzere Türkiye'nin imzaladığı pek çok anlaşmayla ters düşer bir halde buna da hiç aldırış Evet açık şu Kesinlikle. anda. Kesinlikle. Şimdi e, biraz denizden bahsettik ama. Bir ara mı versek müzik evet. arası? Ondan ee, sonra tatlı denizden. su varlıklarından bahsetmek için hani aramızdan sonra önce şarkımızı dinleyelim onu bekleyelim. Şimdi Bishop Briggs'den dinliyoruz. River. Evet su hakkında bu hafta Kanal İstanbul namı diğer çılgın projeyi e, ele alıyoruz. Şimdi yıllardır anılıyor ama somut bir adım atılamadığı için hayalet projeye dönmüş halde diyorduk. Ama e, 3 Arana Temmuz'da imzalar atıldı. Evet bir takım işler için, etütler için. O nedenle bu hafta da bundan bahsediyoruz. E, şimdi Marmara Denizi, Karadeniz üzerindeki etkilerinden, olası etkilerinden bahsettik ama... ...bir de İstanbul'un tatlı su varlıklarına olan etkisi var... Bu da muazzam boyutlarda olacak. İstanbul'da kullanılabilir e, kullanılabilir su rezervleri zaten biliyorsunuz oldukça sınırlı. sınırlı ve e, nüfus da artıyor. Bu nedenle İstanbul'da Melen Nehri gibi Melan Çayı gibi başka il sınırlarından e, gelen, e, onların içinden gelen kaynaklardan gelen e, pek çok proje var. Bunlar çok yüksek maliyetli aynen, projeler. Aynen. İstanbul'un yaklaşık yüzde 46'sı e, içme suyu havzaları içinde yer alıyor. Aslında olmaması lazım bu e, kanunlarla da belirlenmiş bir şey ama bu şekilde e, bu kent kurulmuş. Kente yakın yedi adet e, içme suyu havzası var. İşte büyük çekmece, Sazlıdere, Terkos, Ali Beyköy, Ömerli, Elmalı ve Darlık. İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 72.4'ü de kente yakın gölet, baraj ve su havzalarının su kaynaklarından sağlanıyor hı hı. ve daha da e, beteri. Avrupa yakasında nüfusa göre su kaynakları askıya yakasına göre daha yetersiz durumda yüzde evet. altmış oran? Norhan? Ee, e, Avrupa yakasında e, su kaynaklarının yüzde kırkı var, var. Nüfusun yüzde altmışı. Evet. E, şeyde tam tersi Asya'da bir da. bir durumda. Aynen. E, şimdi e, Akgün de ifade etti. İstanbul'un su ihtiyaçlarının önemli bir kısmı e, aslında barajlardan sağlanıyor. Yüzde yetmiş ikisi, yüzde yirmi ikisi. Bu yeni yapılan isale hatlarından sağlanıyor. Menenden, Yeşilçay'dan e, sağlanıyor. Yani aslında taşıma suyla değirmen Aynen. döndürmeye <gülüyor> e, çalışıyor çalışılıyor. Ee, tekrar bahsetmek lazım. Ee, bu e, projeler yani bu özellikle e, büyük baraj ve e, isale hatları, Melen Yeşilçay gibi projeler büyük maliyetli projeler. Ekonomik açısın, açıdan büyük Aha. maliyetli projeler. Bunun maliyetlerini biz vatandaşlar olarak ödüyoruz. Ee, kimse be, o, Hı -hı. bu yüzden su temin ettik, e, maliyetli oldu ama bunun parasını e, işte şeyden karşılıyoruz demiyor. Hı -hı. Kamu kaynaklarından. bizati su faturalarımızdan da evet. ödüyoruz. E, ama aynı zamanda ekolojik maliyeti çok fazla olan projeler. Evet. E, az önce işte Karadeniz ve Marmara, Kanal İstanbul'la birlikte Akdeniz ve Karadeniz'in nasıl etkileneceğinden bahsetmiştik ee, su sistemlerinin. Ee, Melen'den İstanbul'a e, su taşınması demek aslında... Şu anda da Karadeniz'e etkilen etkilenmesine yol açıyor. Çünkü Melen tatlı hmm. su Karadeniz'in tuzluk seviyesini düşüren kaynaklardan bir tanesi. Attığı bu su sürece evet, akabildiği sürece. sürece evet. Bu suyu akmamaya başlarsa bu su Karadeniz'deki tuzluk oranı artıyor. Hmm. Şu anda bu zaten hayat bulmuş durumda. Ee, bir şeyi de söylemek lazım. Örneğin İskinin bir master planı var. Buna göre mevcut su kaynaklarının korunması halinde bile kent nüfusunun 2025 yılında 16-17 milyon civarında tutmak gibi bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor bu master plan. E, oysa şu anda bile 20 milyonu e, evet. aşan bir e, kentten bahsediyoruz. E, yani İstanbul'un su varlıklarının kendine yetmeyeceğini aslında hı hı. bu ilin e, su açısından en yetkin, e, sorumluluk sahibi olan kurumu da ifade ediyor. E, oysa şu anda Aman yapılan tam, tam başka bir şey. Daha mi? detaylı veriler verelim. Bu bir bölü e, bin ölçekli İstanbul çevre. Aa, süremiz de çok <gülüyor> <Evet>, azalıyor. Süremize <gülüyor> bakalım. E, ama hemen şöyle kısaca toparlayabiliriz. Hı. Aslında e, İstanbul'un kuzey kısmı, bat, e, kuzey batısında... Yok yok proje açısından. Kanal Aynen. İstanbul, <gülüyor> 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, yine e, Türk Akım Projesi, evet. e, İne Adaya yapılmak isteyen nükleer, yakın zamanda Çorlu'nun termik e, kömür termik santraller için merkez seçilmiş olması, e, yeni var yerleşim var, alanının yani. buraya e, inşa edilecek olması gibi unsurları üst üste koyduğunuzda bu su varlıklarını Hı hı. Hem yok edersiniz hem de nüfusu arttırarak su ihtiyacını arttırırsınız. İkinci bir baskı oluşturmuş olursunuz. Aynen. Şimdi tabii bir de iklim değişikliği meselesi var evet. Nurhan. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Ee, biliyorsunuz İstanbul'da 2007-2008 yıllarında kurak dönemde yaşanan susuzluk sorunundan hepimiz muzdariptik. Dolayısıyla şehrin kendi içme suyu havzalarının yaşatılması çok önemli. Yakın zamanda tekrar kurak dönemler yaşanması kaçınılmaz ve içme suyu havzalarının mutlaka korunması gerekiyor. Ama baktığımız zaman hani bütün bu senin de bahsettiğin o projeler sıraladığım projeler iklim değişikliğine ekleyen, iklim değişikliğinin evet. şiddetini artıran ve su varlıklarını yok eden, yok eden, yok evet, eden ya kirleten, kirleten aynen şeyler yetkililer sanırım iklim değişikliğinin farkında değil. Bu sene Climate News Network'ün yani iklim haberleri ağının İstanbul'u doğrudan ilgilendiren bir haberi yayınlanmıştı. Buna göre önümüzde bir tane şey var. Şu anda bir e, tablo var. Bu habere göre 2050 yılına gelindiğinde iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları olan suların yükselmesi, sel ve kasırga gibi olayların 19 dünyadaki 19 mega e, kıyı kentinde yaratacağı hasarın yılda 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesi sonucunda en fazla etkilenecek 19 Avrupa mega kentini e, konu alan bir haberde baktığımız zaman İstanbul ilk sırada yer alıyor. Dünyadaki karasal alanın beşte birine tekabül eden ve toplam dünya nüfusunun onda birine ev sahipliği yapan, yapan 10 metreden yüksek olmayan yerleşim yerleri yükselen sularla e, yani. Sular altında kalacak evet. diyelim ve İstanbul'da en fazla etkilenecek Avrupa mega kentlerinin en başında. Evet bu yüzden İstanbul Kanal Projesi'nin hayalet falan değil tamamen ortadan kalkması <gülüyor> <Aynen>. e, <gülüyor> gerekir diye bitirelim. Bir evet, duyurumuz olacak. bir duyurumuz var. Evet, evet. E, Pera Eğitim 18 yaş üzeri ve ziyaretçiler için yeni sezonda Bomovo İşbirliği ile Nefesin Peşinde atlı ekoloji ve koşuculuğu bir araya getiren ücretsiz bir atölye e, düzenliyor. E, 9 Eylül Cumartesi saat 14'te başlıyor bu atölye. E, atölyeye katılmak için e, kontenjan sınırı var o yüzden kayıt yapılması e, ricasında bulunuluyor. Kayıtı da şuradan yapabilirsiniz. Eğer eğitim e, et peramüzesi.org.tr adresinden evet. yapılabildiği söylenmiş. Hı hı. E, biz de burada su hakkı kampanyası olarak bu atölyenin e, bir kısmında yer alacağız. Koşuyoruz parklarda koşunca susuyoruz ama parklarda temiz su bulabiliyor muyuz <gülüyor> kısmında. Evet. E, sizlerle de paylaşmak istedik. Katılmak isteyenler olursa cumartesi günü orada görüşürüz. Evet.